Hadid Suresi Medine'de inmiştir. 29 ayettir. 25. ayette geçen ve demir anlamına gelen kelime, surenin ismi olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Zabbaha lillahi mafis semavati vel ardı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 Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O'dur. O her şeye kadirdir. <gülüyor> Evvel O'dur, ahir O, zahir O'dur, batın O. O her şeyi hakkıyla bilir. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير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 Ve ilallahı turca'u'l-umur. Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Bütün işler O'na götürülür. Bütün kararlar O'nun kapısından çıkar. Yûlicu'l-leyle fi'l-nehâri ve yûlicu'l-nehâra fil Ve huve alîmun bidâkes Geceyi gündüze katar, böylece gündüz uzar. Gündüzü geceye katar, böylece gece uzar. Kalplerin künhünü o bilir. Âminû billâhi ve rasûlihî ve anfikû mimmâ ge'alakum mustakhletînâ fîh. Fellezîne âmenû min Allah'a ve Rasulüne iman edin ve Onun sizi emanetçi yaptığı, yönetimini size bıraktığı mallardan harcayın. İçinizden iman edip harcayanlara büyük ecir vardır. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بالله وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أخذ إن كنتم مؤمنين. Size ne oluyor ki Resulullah da sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde Allah'a inanmıyorsunuz. Oysa Allah sizden bu hususta kesin söz almıştır. Eğer imana gelecekseniz bu yeter. Hüvellezî alâ li zulumâti İallahmhim Sizik karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o haskuluna açık açık ayetler indiren odur. Muhakkak ki Allah size karşı rauftur, rahimdir. Son derece şefkatlidir merhamet ve ihsanı boldur. <gülüyor>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 يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا ذلك هُوَ الْفَوْزُ العظيم. Gün gelir, mü'min erkekleri ve mü'min kadınları,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 111. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا, انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسرر له باب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 İman edenlerin kalplerinin Cenab-ı ma Hakkı ve onun tarafından inen hakikatleri hatırlayarak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 إِشْتَ هُنَّ لَدَ جَهَنَّمَ لِكُنَّ إِعْلَامٌ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَت لغيث أعجب الفثار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرّا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان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 bir aldanma metağından başka bir şey değildir. Sabiqu ila mağfirati min rabbikum ve cennetin arzuhâ ka'rdi's semâi ve'l'ard. Uiddet lillezîne âmenû billâhi ve rusulih. Zâlike fadlullâhi yu'tîhi men yeşâ.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 <gülüyor> gerek ülkenizde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 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فيه بأس شديد ومنافع الناس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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَٰه۪يمَ وَجَعَلْنَا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Biz Nuh'u, İbrahim'i, peygamber olarak gönderdiğimiz gibi, zürriyetlerine de kitap ve nübüvvet verdik. Onlardan kimisi doğru yolu bulsa da çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır. ثُمَّ <gülüyor> قَفَّيْنَا ورهبانيهن بنتدعوها ما كانت ذناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون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 Yürümenizi sağlayan bir nur versin ve sizi affetsin. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Li يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ